Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir ilmahal programıyla huzurlarınızdayız. İnşallah bu programımızın da hem kendimizin hem de bütün Müslümanların dünya ve ahireti için faydalı, yararlı bir program olmasını diliyoruz. İlmahal programımızda esas itibariyle bir Müslümanın Günlük hayatında bilmesi gereken, kaçınılmaz bilmesi kaçınılmaz olan inançla ilgili ibadetlerle ilgili, gündelik hayatımızla ilgili dini hükümleri ve bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Bundan önceki bölümlerimizde bir tür bu ilmahalin içeriğini oluşturan konulara hazırlık olması bakımından. Dini bilgilerimizi nereden aldığımız, nasıl aldığımız, bunları nasıl öğrendiğimiz, hangi kaynaklardan elde ettiğimiz, bunların yöntemleri ve bu yöntemler çerçevesinde oluşmuş olan mezhepler, ekoller konularını ele almaya çalıştık. Ayrıca son bölümlerimizde de her Müslümanın bir mükellef olarak yükümlü olduğu dini hükümleri, Tek tek e, incelemeye çalışmıştık. Buna teknik anlamıyla efali mükellefin yani mükelleflerin fiillerine davranışları ile da, ilişkin Allahu Teala'nın vermiş olduğu e, hükümler anlamında e, farz, vacip, sünnet, mendup, haram gibi hükümleri incelemeye çalışmıştık. Bu bölümden itibaren ise ilmihalin esas konularını teşkil eden konuları işlemeye gayret edeceğiz. Şimdi, akaid konusu, akaid, inanç esaslarını ele alan bir ilim dalıdır. Akaid konusu, diğer amel ve ahlaki ilkelerimizin, esaslarımızın, hükümlerimizin temelini, dayanağını oluşturmaktadır. Çünkü eğer sağlam bir iman, sağlam bir inanç olmazsa, bunun üzerine bina edilecek amellerimizin, davranışlarımızın ve diğer gündelik hayatımızdaki diğer dini konularımızın çok fazla bir anlamı olmayacaktır. Öncelikle Allah'a imanla başlayıp, peygambere, kitaplara, ahirete, kadere ve benzerleri inanç esaslarıyla, bunlara iman esaslarıyla ilgili bilgilerimizi iyi bir şekilde öğrenirsek ve bu konudaki e, inançlarımızı da sağlam bir temele oturtursak ondan sonraki amellerimiz de buna göre daha bir anlam kazanacaktır. İnançla ilgili konulara ele alan ilim dalına akaid adı veriyoruz. Akaid e, e, akide kelimesinin çoğuludur. E, daha çok inanılacak esas inanılacak ilke anlamına gelir. Ama bir ilim dalı olarak e, İslam dininde İnanılması farz olan hususlar, iman esasları, dinin temel kuralları ve hükümleri ve bu konuları ele alan ilim dalına akaid adını veriyoruz. Şimdi inanç konularını ele alan ilim bizim tarihimizde geleneğimizde iki tane iki iki ilim dalı çerçevesinde bu konular ele alınmıştır. Birisi akayettir, birisi de kelamdır. Akaidi anlattık. Daha çok ee, çok fazla yoruma, açıklamaya gerek olmadan temel sade inanç esaslarını, inanç ilkelerini ele alır. Kelam ise bu inanç ilkelerini, bu esasları yorumlayan, açıklayan, temellendiren ve e, birtakım muhalif görüşlere karşı da savunmasını yapan. Bir ilim dalıdır. Yani akait esaslarına dayanır yine kelamda ama bunları biraz da akli ve duyularımıza dayanan e, metotlarla, yöntemlerle temellendirmesini gaye edinir. Şimdi biz burada tabi kelam konularını bütün detaylarıyla ele almayacağız. Daha ziyade e, dinimizin inanç esaslarını oluşturan aki, akait temelli, temel esasları incelemeye çalışacağız. Şimdi e, dinimizin e, inanç esasları temelde e, üç kısma ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi tevhid, bir tanesi nübüvvet, bir tanesi de ahirettir. Bunlar en en genel anlamda üç temel esas üzerine bina edilir. Bunlara aynı zamanda e, üç esas e, adı da verilir. Usulü felase adı da verilir. Şimdi tevhid deyince e, Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları... E, ...O'nun e, isimleri gibi e, yüce Allah'la ilgili bilgileri ve inanç esaslarını ifade eder. Nübüvvet dediğimizde nübüvvet peygamberlik anlamına gelir. Bir e, peygamberin e, peygamberlere inanmak, bir peygamberin gönderilebileceğini inanmak... ...ve onun getirmiş olduğu esaslara inanmak etrafında en önemli inanç ilkelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Çünkü... Peygamberlik müessesesine, Peygamberlik kavramına inanmak demek Allahu Teala'nın e, insanlara kendi mesajını peygamberler aracılığıyla e, tebliğ ettiğini gönderdiğini e, kabul etmek anlamına gelir ki bu anlamda inanç esaslarımızın en önemli umdelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Ahiret ise ve ahirete e, ahiretle ilişkili diğer konularsa yine bizim İslam inancımızın en önemli kavramlarından, konularından bir tanesini oluşturur. Bunu biraz daha açtığımızda bu üç ilkeyi inanç esasları esasen altı temel madde etrafında toplanmıştır. Hepimizin bildiği gibi buna amentü esasları adı verilmektedir. Şimdi bir defa şunu belirtmemiz gerekir ki inanç esasları kesin ve kat'i delillere dayanması gerekir. Yani bu belki daha önceki bölümlerimizde anlatmaya çalıştık. Fıkhi konularda yani ameli konularda pek çok görüş ayrılıkları olabilir, yorum farklılıkları da olabilir. Oralarda belki bazı haber-i vahit gibi, kıyas gibi daha zayıf, daha zanni, katî olmayan delillere de başvurulabilir. Ama inanç esasları kesin ve katî bir şekilde ortaya çıkması gerekir. Aksi halde inanç esası haline gelmez. Dolayısıyla inanç esaslarımızın kaynağı delaleti kat'i yani manası apaçık olan Kur'an ayetlerine ve yine mütevatir yahut da yakın hani meşhur düzeydeki hadisi şereflere dayanması gerekir. Elbette ki bazı hükümleri ispat etmek için akli delillerden yahut da duyularımızın ...verilerinden de istifade edilebilir. Ama bunlar inanç esaslarının varlığını ispatlamak için değil de... ...daha ziyade bunların yorumunu, açıklamalarını ve savunmalarını yapmak için dikkate alınmaktadır. Kısacası inanç esaslarını ortaya koyan hükümler, ilkeler... ...mutlaka ya bir manasa apaçık Kur'an ayetine dayanması gerekir... ...yahut da manasa açık ve sübutu da kat'i olan sünnete, hadislere dayanmış olması gerekir. Bir başka önemli nokta inanç esaslarımızla alakalı, bu esaslar bölünme kabul etmezler. Yani bu amentu esasları dediğimiz ve bunların ayrıntıları bir bütün teşkil etmektedir. Ben bunların bir kısmına inanırım, bir kısmına inan inanmam diye bir durum söz konusu değildir. Müslüman mümin olabilmek için, Bunların tamamına iman etmek gerekmektedir. Mesela ben Allah'ın varlığını kabul ediyorum ama kitaplara inanmıyorum diyorsa bir kişi, onun mümin olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bu genel e, bilgileri verdikten sonra imanla ilgili açıklamalara ve tanımlara geçebiliriz değerli izleyenler. Hz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde, ki biz bunları zarurati diniye diyoruz, yani dinin kesin bir şekilde başlangıçtan beri hiçbir ihtilaf olmadan gelmiş olan hükümleri anlamında, bu konularda yani zarurati diniye konularında tasdik etmek, yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyleri tereddütsüz bir şekilde kabul edip, bunların gerçek ve doğru olduğuna, Gönülden inanmak anlamına geliyor. Dolayısıyla inanmak dediğimiz için imanın özü ve cevheri aslında kalbin tasdikidir. Yani iman kalbimizde olup biten bir şeydir. Elbette ki bu tasdik belli bir bilgi birikimini gerektirir. Ve bilgi de yeterli değildir. İmanın gerçek bir iman olabilmesi için hür bir iradeyle bu imanın gerçekleşmiş olması gerekir hür bir iradeyle Allahu Teala'ya bir boyun eğişin, bir teslimiyetin ve gönülden bir tasdikin söz konusu olması gerekir. Pek çok Kur'an ayetinde de imanın bir tasdik işi olduğu e, açık bir şekilde e, belirtiliyor. Bunlardan bir tanesinde mesela şöyle buyuruluyor. Estağfurullah. Ya eyyuher rasulü la yahsunke'llezine yusari'un fi'l küfr min'ellezine kalu emennâ bi'efvâhihim. Ey peygamber kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyenlerden ve Yahudilerden küfür içinde koşanlar seni üzmesin diyor. Bu, bu ayette de görüldüğü gibi gönülleriyle kalpleriyle inanmayanlarla ilgili bir e, tehdit var. Bu iman olarak kabul edilmediğini e, gösteriyor. Yine bir hadis-i şerifte Allah cennettikleri cennete... Cehennemlikleri cehenneme koyacak. Sonra da bakın kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın diyecektir. İşte bu da gösteriyor ki iman bir kalp işidir öncelikle. Peki imanımız elbette ki kalben inandığımız zaman gerçek iman haline gel gelmiş oluyor. Peki bunu dünyevi olarak, dünyevi davranışlarımızla, ...yahut da dilimizle ifade etmemiz ne anlama geliyor? Aslında bizim e, klasik eserlerimizde alimlerimiz imanı şöyle formüle etmişler. İman e, kalp ile tasdik, dil ile ikrardır demişler. Yani biz gönülden inandığımız, teslim olduğumuz i, iman esaslarını... ...dilimizle yahut da davranışlarımızla da göstermemiz gerekir. Ama... Bu dilimizle yahut da davranışlarımızla bunu göstermemiz yani şehadet kelimesini kullanmamız yahut da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dememiz. Bunu namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek göstermiş olmamız esasen imanın bir parçası değil ama onun bir dünyevi anlamda bir Müslüman olarak muamele görmesi için kendisine Müslüman olarak davranılması için zorunlu bir şeydir. Çünkü biz bir kimsenin kalbinde nasıl bir iman olduğunu bilemeyiz. Bunu ancak dışa yansıtmış olduğu sözleriyle ya da davranışlarıyla anlayabiliriz. Bir Müslüman olarak ona Müslüman muamelesini de ancak bu şekilde gösterebiliriz. Peki Müslüman muamelesinden kastımız nedir? Tabii ki bütün insanlara karşı insanca muamele etmemiz gerekiyor. Ama müminlere özgü bazı davranışlar vardır. Mesela işte e, selamının alınması, diyelim ki vefat ettiğinde cenazesinin yıkanması, namazının kılınması, Müslüman mezarlığına defnedilmiş olması, işte zekat ve benzerleri gibi e, yükümlülüklerle e, sorumlu olması e, bütün bunlar onun bir mümin olarak bilinmesi halinde söz konusu olabilecek gerçekleşebilecek tavır ve davranışlardır. Dolayısıyla e, kalbi imanla dolu olmuş e, o, olduğu zaman o insan mümin olarak kabul edilir o şekilde vefat etmesi halinde de, Allah katında elbette ki bu imanına göre muamele görür. Ama dünyevi anlamda kendisine bir Müslüman mümin gibi davranabilmesi için bunu diliyle ikrar etmiş olması, davranışlarıyla da göstermiş olması gerekir. Peki bunun bir kalp işi olduğunu esas itibarıyla imanın özünün kalp olduğunu ayrıca nereden anlıyoruz? Şuradan da anlıyoruz. E, zorunlu hallerde e, bir hayati tehlike ya da tehdit söz konusu olduğunda bir insan imanını gizleyebilir hatta inkar edebilir. Hepinizin bildiği gibi e, Ammar bin Yasir olayı vardır Hazreti Peygamber zamanında. Kendisine müşrikler çok e, işkence yapınca dayanılmaz hale gelecek kadar işkence görünce e, mümin olduğunu inkar etmiştir. Ama daha sonra da bir e, ayet gelerek kalbinde e, kalbi imanla e, dolu olduğu halde e, işte inkara zorlanan kimseler dışında Allah'a inkar etmenin ve küfre çağıranın büyük bir azaba düçar olacağı yol açacağı belirtilmiştir. Yani buradan da Ammar bin Yasir'in bu davranışının doğru bir davranış olduğunun da ikrarını görmüş oluyoruz. Evet, iman demek ki öncelikle bir kalbin tasdikidir. Daha sonra da bunun dil ile ikrarıdır e, sevgili seyirciler. E, bundan dolayı da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde buğday e, ya da arpa e, tanesi kadar yani zerre kadar bir iman olduğu halde Allah'ın birliğini e, kabul eder. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun elçisi olduğunu kabul ederse cehennem ateşinden kurtulacağını ifade etmiştir. Yani demek ki kalbimizde zerre kadar bir iman bile olmuş olsa bu Allahu Teala'nın lütfu ve keremiyle kurtuluşa vesile olmuş olabilir. Evet. Bunun bir de aksi bir şekli vardır. O da şudur. Aslında kalbiyle iman etmediği halde, kalbiyle tasdik etmediği halde diliyle yahut da davranışlarıyla mümin olduğunu, Müslüman olduğunu ifade edenlerin durumudur. Ki biz bunlara münafık adını veriyoruz. Yani münafıklar aslında Müslümanların, Müslüman toplumun içerisinde onlar gibi davranıyor. Onlar gibi Allah'a ve diğer inanç esaslarını kabul ettiklerini beyan ediyorlar. Ama aslında kalplerinde Allah'a iman yoktur. Aslında bunlar kafir zümresi denirirler. Fakat dilleri ve davranışlarıyla mümin olduklarını söyledikleri için bunları kafirlerden ayrı bir kategori olarak değerlendirilmiş ve onlardan daha da kötü bir derecede, daha düşük bir derecede oldukları ifade edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اٰمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِن۪ينَ Ayet-i kerime de bu münafıkları anlatmaktadır değerli izleyenler. İnsanlardan bazıları vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret günde inandık derler diyor, diyor bu ayeti kerimede. Evet imanla ilgili bu tanım, tanımlayıcı, açıklayıcı bilgiler verdikten sonra imanın kısımlarına geçebiliriz. İman öncelikle icmali ve tafsili iman kısımlarına ayrılıyor. İcmali kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Toptan demek genel anlamda öz itibariyle anlamına gelir. Tafsili demek ise tafsilatlı, detaylı, teferruatlı anlamına geliyor. Demek ki icmali iman deyince inanılacak şeylere, inanılacak esaslara Kısaca ve toptan inanmak anlamına geliyor. İmanın en özlü ve en kısa şeklini ifade eden icmali iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde e, özetlenmiştir. Tevhid demek La İlahe illallah Muhammedun Resulullah. Şahadette hepinizin bildiği gibi. Eşhedü en La İlahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Yani bu iki kelimeyi söylediğimizde aslında Allah'a ve onun peygamberine e, inanmayı ifade etmiş oluyoruz. Allah'a inana, e, inanan, e, onun varlığını kabul eden bir kişi e, bu genel ilke içerisinde diğer inanç esaslarını da kabul etmiş anlamına geliyor. E, Allah'a ve tabi Hazreti Peygamber'in peygamberliğine inanan e, bir kişi. Elbette mümin olmak için tevhid kelimesini söylemek yahut da şehadet kelimesini e, söylemek, İslam'a girmek için, imana girmek için yeterlidir. Ama bunların Biraz daha e, detaylı bir e, şekilde açıklanarak, daha e, il, e, açık ilkelere e, ayrılarak inanılması ise tafsili imanı meydana getirmiş oluyor. Tafsili ima, iman demek, işte inanılacak şeylerin her birine açık ve geniş şekilde ayrıntılı olarak inanmayı e, anlatır, ifade eder. Bunun da üç ayrı e, derecesi vardır değerli e, izleyenler. Bir tanesi, Allah'a e, Hazreti e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hem kulu ve elçisi olduğuna hem de e, ahirete inanmak. Bakın icmali imanda Allah'a Hazreti Peygamber Allah'ın varlığına ve Hazreti Peygamber'in onun kulu ve elçisine inanmak vardı. Burada bir ahiret e, unsuru da ilave edilmiş e, oluyor. Biraz daha detaylı hale getirilmiş oluyor. Bunun e, i̇kinci e, derecesi, ikinci aşaması ise yani tafsidi imanın bizim amentü esaslarında zikredilen altı tane iman esasına ayrıntılı bir şekilde inanmak anlamına geliyor. İşte hepinizin bildiği gibi işte Allah'a, e, meleklere, peygamberlere, e, kitaplarına, e, ahirete, işte kaza ve e, kadere e, bunun gibi inanç esaslarının e, e, tamamına inanmak tafsidi imanın bir merhalesini teşkil etmiş oluyor. Daha genel anlamda diğer inanç esaslarını da içine alacak şekilde inanılması gereken, inkarı küfre götüren her türlü ilke, esas farz ve haramlara inanmak ise tafsili imanın en üst, en geniş en kapsamlı derecesini teşkil etmiş oluyor. Bu da nelerdir? İşte mesela diyelim ki adam öldürmenin Haram olduğu, işte alkollü içki içmenin yasak olduğu, kumar oynamanın yasak olduğu, zekat vermenin, namaz kılmanın farz olduğu. Yani bütün bu amentü esasları dışında da dinimizin hani zarurat-ı diniye dediğimiz yani inanılması zorunlu olan dinin olmazsa olmaz temel esaslarını, helallerini, haramlarını, yasaklarını, emirlerini bunların her birini dikkate alarak onlara inanmak ve onların inkarını gerektirecek bütün tutum ve davranışlardan da kaçınmak anlamına geliyor bu tavsiyeli iman. En geniş anlamda. İman, i̇man konusunu bir başka açıdan da taklidi ve tahkiki iman kısımlarını ayırabiliriz. Şimdi taklit, taklidi demek taklitten geliyor. Taklit ne demektir? Çevremizdeki herhangi bir kişiyi yahut da bir durumu, takdir etmek onu izlemek onu olduğu gibi kabul etmek anlamına geliyor. Takdire iman da şudur. Hani çevremizin telkinleriyle kendimiz bir derinlemesine araştırma, inceleme ve bu konuda delillendirmeye gerek olmadan işte bir Müslüman toplumunda bulunmuş olmamızın gereği olarak işte ailemizden, toplumdan, çevremizden edinmiş olduğumuz bilgilerle ...telkinlerle, geleneklerle e, İslam'ın ilkelerini kabul etmek anlamına geliyor. Evet, bu da bir iman e, biçimidir. Bu şekilde e, çoğu insan da bu şekildedir. Kendi çevresinde bulunan e, inanç esaslarını dikkate alarak, onu taklit ederek e, onu benimsemiş olabilirler. Bu şekilde de Müslüman olur, mümin olur bir insan. Ama bunu daha da güçlendirmesi ve tahkik seviyesine e, getirmiş olması gerekir. Eğer bu şekilde davranmazsa zamanla bu inanç esasları ufak bir darbe ile aşınabilir, zayıflayabilir. İşte bu konu bize tahkiki iman kavramını gündeme getirmektedir. Tahkiki demek yani derinlemesine, bilgi sahibi olarak, delillere dayanarak, araştırmaya, kavramaya dayalı iman anlamına geliyor. Yani taklit seviyesinden... ...tahkik seviyesine çıktığı zaman bir, bir insanın imanı artık o sağlam bir noktaya gel gelmiştir. Kendisi aklıyla, delillerle, araştırmalarıyla onun daha gerçek, daha sağlam olduğunu kendisi de içselleştirerek bilmektedir. Dolayısıyla birçok darbelere karşı daha dayanıklı hale gelmiş olur. Demek oluyor ki bir insan taklitle iman dairesine girmiş olur... Ama tahkikle onu sağlamlaştırır ve onu bir daha bozulmayacak, aşınmayacak hale getirmiş olur. Evet, bu noktada değerli izleyenler, imanla amel arasındaki bir bağda da değinmek gerekir. Şimdi bu bölümümüzün başında demiştik ki, bir takım davranışlarımız için, ibadetlerimiz, günlük yaşayışımız ve ahlaki davranışlarımızla ilgili olarak bir takım amellerde bulunabiliriz. Ama bunların hepsinin sağlam bir iman esası üzerine kurulmuş olması gerekir demiştik. Demek ki bizim dini yaşantımız dini kavrayışımız iki boyuta ayrılmaktadır. Bunlardan birisi iman boyutudur. Birisi de amel boyutudur. Şimdi iman bir gönül işidir. Amel ise bunların herkesin görebileceği, herkesin müşahede edeceği şekilde davranışlara dökülmesi anlamına gelir. Bunu biz sözlü olarak ifade edersek ikrar diyoruz ama bir takım namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi yahut da diğer alım satım yapmak, nikah ve benzerleri bu, buralarda dini ilkelerimizi gözetmek, bunları tatbi, tatbik etmek, uygulamak e, söz konusu olduğunda da işte bunlara dini davranışlarımız yahut da amel adını vermiş oluyoruz. Din sadece inançtan ibaret değildir. Aynı zamanda bunun davranışa dökülmesi lazım. Bu davranışlarımızın da e, ibadetlerden, ahlaki e, ilkelerden ve diğer sosyal, beşeri, günlük hayatımızdan ibaret olduğunu daha önce söylemiştik. Peki imanla amel arasında nasıl bir ilişki vardır? Değerli izleyenler bu konuyu bu başlığı burada bırakalım. Bir sonraki bölümümüzde biraz daha ayrıntılı olarak imanla amel arasındaki bu ilişkiyi ele almaya çalışalım. Bir sonraki bölümde beraber olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.